Türkçe Peri Masalları Robin Hood Çok uzun zaman önce İngiltere'nin Nottingham kentinde Çırt adında bir kral varmış. Kral Richard bilgili ve cömert bir kralmış. Nottingham şehri halkı krallarını çok severmiş. Krallık zengin ve müreffeh bir yermiş. Ama bir gün Kral Richard başka bir kente giderken... Gemisi denizde kaybolmuş. Aradan günler ve aylar geçmiş. Ama ne kraldan ne de gemisinden bir haber gelmiş. Halk sevgili kralları için yaz tutmuş. Kral Richard'ın yokluğunda kardeşi Kral John tahta oturmuş. Ama Kral John abine hiç benzemiyormuş. Vergileri artırmış ve bütün parayı fakirlerden almış. Şehir her geçen gün giderek daha da fakirleşmeye başlamış. Nantingham şehri umudunu kaybetmiş. Ama eskilerin dediği gibi her adaletsizlikten bir kahraman doğarmış. İşte bu öyle birinin öyküsü. Robin. Hood. Robin, Hood, Nottingham yakınlarındaki Sherwood ormanında yaşayan genç bir çocukmuş. Robin'in neşeli adamlar adlı bir arkadaş grubu varmış. Robin, Kral John'un yaptığı adaletsizliği istedikten sonra halkına yardım etmeyi görev edinmiş. Kraldan çalmak için kraliyete ait arabaları soymuş. Daha sonra adamlarıyla beraber bu parayı fakir insanlara geri dağıtmış. Kraliyete ait bir araba ne zaman ormandan geçse, Robin ve neşeli adamlar bir anda ortaya çıkarlarmış. Aa, umarım Robin'in bugün çok uykusu vardır. Umarım benim bu ormandan geçtiğimi duymaz. Şşşt, Tony! Neden o kadar çok gürültü ediyorsun? Yavaşla! Ee, ama efendim, atlara yavaş yürümelerini nasıl söyleyebilirim? Robin Hood bizim ayak seslerimizi duyabiliyor. Toprak üstünde yürüyoruz efendim. Sessiz olmak imkansız. Sessiz ol! Ama Asilzade haklıymış. Robin ve neşeli adamlar her şeyi duyabilirlermiş. Ve bir anda... Olamaz! Hırsız var, hırsız var! Ben bir hırsız değilim. Hırsız sensin. Bu fakir insanların parası senin değil. Git ve kralına söyle. Sherwood halkı asla yalnız değildir. Hadi işimizi yapalım. Şükürler olsun Robin Hood'a Jasmine. Ona hayatlarımızı borçluyuz. Robin Hood mu? Şerif, işini kaybetmek istiyor musun, istemiyor musun? Bir kez daha çaldı. Bütün paramız ve altınımız gitti. O haydut bir kez daha çal. Onun hemen şimdi tutuklanmasını istiyorum. Biz... Biz çok uğraştık majesteleri. Hem de defalarca. Ama bir anda ortadan kayboluyorlar. Yani bana bu işi yapamayacağını mı söylüyorsun? Hayır yapacağım. Robin Hood'u tutuklayacağım. O benim düşmanımdır. Bana bir şans daha verin majesteleri. Ne yapman gerekiyorsa yap. Umrumda değil. Onun tutuklanmasını istiyorum. Şerif öfkeden deliye dönmüş. Robin'e bir tuzak kurmaya karar vermiş. Robin Hood'un saraya bizzat gelmesini sağlayacak tek bir yöntem olduğunu biliyormuş. Bu yöntem Lady Marion'mış. Lady Marion, Kral Richard'ın yeğeniymiş. Güzel ve güçlü bir kadınmış. Robin bir keresinde Lady Marion'ı ormanda arabasıyla geçerken görmüş. İçinde kralın hazinelerinin olduğunu sanarak arabaya saldırmış. Ama Lady Marion'ı gördüğü anda gözlerine inanamamış. Kılıcını elinden bırakmış ve kadının önünde diz çökmüş. Benim adım... Ben... Kimsiniz siz? Marion da ilk görüşte ona aşık olmuş. Benim adım Marion. Siz... Siz Robin Hood musunuz? Evet, ta kendisi. Robin, duydun mu? Şerif bir ok yarışması düzenliyormuş. Kazanan kişi Lady Marion'la evlenecekmiş. <gülüyor> Şerif ne kadar da aptal. Bunun bir tuzak olduğu belli. Herkes Robin Hood'un en iyi okçu olduğunu bilir. Oraya gidemeyiz, değil mi Robin? Ama Robin takı dinlemiyormuş. Sen Lady Marion mı dedin kütük John? En iyi okçu, güzelleydi Meryon'la mı evlenecekmiş? Hayır Robin, eğer kaleye gidersen seni tutuklarlar. İyi de, bizi nasıl tanıyacaklar ki? Ben kılık değiştireceğim. Eyvah! Bir dakika, oraya yalnız gitmene izin veremem. Ben de Çatli Dükü kılığına girerim ve böylece Kral John'un yanına yaklaşırım. Karar verdikten sonra ikisi birden kalenin kapısına varmışlar. Hiç kimse onları tanımamış. Bir kişi hariç. Hih, hih. Sen Robin Hood'sun! İyi de neden böyle tıslıyorsunuz bayım? Durun! Siz Kral John'un yardımcısı değil misiniz? Bir dakika, isminiz ne? Ah evet, Sir Hiss! <gülüyor> İstediğiniz kadar gülün! İkinizi birden hemen şimdi yakalatacağım! Gardiyanlar! Gardiyanlar! Ama Sir Hiss'i hemen bir fıçının içine soğumuşlar. <gülüyor> Sen artık sadece Sir Hiss değilsin. Artık terfi edip Sir Fıçı oldun. <gülüyor> Espriyi anladın mı? His değil fıçı. Şşş! Sessiz ol John. Gidelim. <gülüyor> Hayır! Durun! Gardiyanlar! Kısa süre sonra Robin yarışmaya başlamış. Peç peşe üç ok atmış ve seyirciler şok geçirmişler. Okların üçü de hedefi vurmuş. Seyirciler bu müthiş okçuya tezahürat yapmaya başlamışlar. Robin kapişonunu çıkarmış ve Lady Merya'nı aramaya başlamış. Tam bu sırada... Tutuklayın onu! O Robin Hood! <gülüyor> Sonunda yakaladım seni. Ama Robin korkmamış. Neşeli adamlar çetesini çok iyi tanıyormuş. O kadar da çabuk değil şerif. Ya Robin'i bırakırsınız, ya da sevgili kralınız John'a veda edersiniz. Hayır, bırak onları, bırak gitsinler. Şerif, ben ölmek istemiyorum. Askerler Robin'i hemen bırakmışlar. Robin ve küçük John kapıya doğru ilerlemişler. Dışarı çıkarlarken Robin Lady Marian'ı görmüş. Marian, senin için geleceğim. Beni bekle. ''Daima Robin, daima!'' Ormana dönen neşeli adamlar ve Robin, Lady Meryon'a bir daha nasıl ulaşacaklarını planlamaya başlamışlar. Tam o sırada köyden bir çocuk koşarak Robin'in yanına gelmiş. ''Robin, babamı tutukluyorlar!'' ''Ne? Hadi gidelim!'' Robin ve arkadaşları köye doğru yollarmışlar ve köylülerin askerlerle dövüştüklerini görmüşler. Kralın emri var. Vergileriniz üç kata çıkarıldı. Eğer ödemezseniz ben de sizi tutuklarım. Gidin Robin Hood'a teşekkür edin. Robin kralı kızdı ve şimdi bedelini siz ödeyeceksiniz. Robin Hood iyi bir insandır. Bizi düşünür. Bencil kralınıza benzemez. Kral acımasız biri. Bu ne cüret? Tutuklayın onu. Hayır, durun. Siz beni arıyorsunuz. Bırakın bu insanları. Hayır Robin. Biz serbest kalmak istemiyoruz. Sen kaç! Hayır! Bırakın, beni tutuklasınlar. Robin, sen ne yapıyorsun? Ben iyi bir amaç için çalıyor olabilirim. Ama sonuçta çalıyorum. Bu köyün çocukları benim izimden gelsinler istemem. Sizler bir arada olmalı ve savaşmalısınız. Tek yolu bu. Elveda dostlarım. Sizi yakında göreceğim. Köylüler kahramanlarının yakalanmasına üzülmüşler. Ama neşeli adamlar liderlerinden vazgeçmemişler. At arabasını saklanarak takip etmişler. Askerler onları görmemiş. <gülüyor> Meşhur Robin Hood. Fakirlerin koruyucusu, savunucusu, saçmalık. Sen bir hırsızsın, bir haydutsun, bir eşkıyasın. Peki siz nesiniz majesteleri? Siz fakirlerden çalıyorsunuz. Vergi paraları nereye gidiyor? Sarayınız o paraları ne yapıyor? Sırf o tahtta oturuyorsunuz diye fakirlerin parasını çalmaya hakkınız yok. Ben bir hırsız değilim. Benim aldığım para halkıma aittir. Ben onlara kendi haklarını iade ediyorum. Bekleyin kralımız, kral Richard geri dönsün. Size ne olacağına kendisi karar verir. Konuşma! Derhal onu zindana atın! Derhal! Nottingham kenti artık tehlike içindeymiş. Kurtarıcıları esir alınmış. Ama neşeli adamlar Kral John'un kazanmasına izin verecekler miymiş? Tak! Ne yapıyorsun? Şişt. Yangın var! Yangın var! Kaçın! Canınızı kurtarın! Robin! Hadi çabuk! Kale yanıyor çıkalım! Bana neden yardım etmek istiyorsun? Ben de Kral John'u hiç sevmem. Onun hakkında yanılmışım. Hadi gidelim. Robin, Şerif'e güvenmiyordur. Ama kaleden kaçması gerekiyordu. Şerif'in peşinden çatıya çıkmış. Şimdi ne olacak? Şimdi mi? Şimdi ben kazanacağım. <gülüyor> Şimdi nereye gideceksin Robin? Aşağıdaki hendeklerin ve her yerde okçular var. Sana güvenilmeyeceğini biliyordum Şerif. Elveda. <gülüyor> Seni aptal. Burton hayatta kurtulamaz. Ama Robin Hood kurtulmuş. Kanallardan yüzmüş ve ormana gelince sudan çıkmış. <Gülüyor> Umarım adamlarımın hepsi iyidir. Ama kalede beklenmedik bir olay olmuş. Kral Richard krallığına geri dönmüş. Yandı söndürüldükten sonra, Nottingham halkı Kral John'u ve Şerif'i şikayet etmek için kalede toplanmış. Halkımdan özür diliyorum. Bu davranış müsamaha görmeyecek. Beni hüsrana uğrattın John. Kral John, Sir Hisbe Şerif derhal tutuklansınlar. Hayır! Hayır majesteleri! Lütfen! Kapa çeneni! Sana boş yere bu lakabı takmamışlar. Neşeli adamları bırakmanızı ve Robin Hood hakkındaki tüm suçlamaları geri çekmenizi emrediyorum. Aslında onun gibi cesur bir adamın ödüllendirilmesi gerekir. Onu onuruna layık şekilde kaleye getirin. Yaşasın! Hey! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Kral Richard, Lady Mary'nin Robin Hood'a aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini kısa süre sonra anlamış. Kral Richard, Robin Hood'u beğenmiş. Yeğenini soylu biriyle evlendirmek kralı çok memnun etmiş. Nottingham halkı çok mutlu olmuş çünkü kahramanları saygı görmüş ve ödüllendirilmiş. Robin Hood, Lady Marian'la birlikte Sherwood Ormanı'nda yaşamış. Basit hayatlarından mutluymuşlar. Nottingham halkıyla beraber dans edip şarkılar söylemişler. Robin Hood ve neşeli adamlar bir daha hiç hırsızlık yapmamışlar.